Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru asr Saadet'te Önceki Bölüm Peygamberimiz bana nahleye kadar gidip oradaki Kureş kervanı ile ilgili bilgi edinmemi emretti. Sizden hiçbirinizi zorlamıyorum. Gelmek istemeyen dönüp gitmekte serbesttir.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 42. Bölüm Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa idi. Peygamberimiz Mekke'de bulunduğu sırada namaz kılarken Kudüs'e doğru yönelir ancak Kabe'yi de önüne alırdı. Medine'ye hicret edince bunu yapma imkanı ortadan kalkmış oldu. Peygamberimiz Kabe tarafına doğru namaz kılmayı arzu ediyor. Bununla ilgili bir vahiy bekliyordu. Hicretin 18. ayında beklediği vahiy geldi. O gün Peygamberimiz Beni Selime semtinde oturan Bişir bin Bera bin Marur'un annesini ziyarete gitmişti. Yemek yedikten sonra öğle vakti girince oradaki mescitte ashabına namaz kıldırırken Cebrail aleyhisselam geldi ve Bakara suresinin şu ayetlerini ona bildirdi. Ey Muhammed!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 Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Bunun üzerine Resulullah namazın içinde Kabe tarafına döndü. Ashabı da aynı şekilde döndüler. Bu mescide iki kıbleli mescid adı verildi. Bir diğer önemli gelişme de Ramazan orucunun farz kılınmasıydı. Müslümanların arasında bu haber hızla yayıldı.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 Ne Hamdolsun güzel. Rabbim Allahu Ekber. Allah. Ekber. Allah Şükürler, Allah. Olsun. Şükürler olsun. Allah. Ramazan ayının hilalini görünce oruca başlayacağız. Şevvalin hilalini görünce bayram yapacağız. Allah. Resulullah her ayın Allah başında, Allah. başında ortasında ve sonunda oruç tutar. Pazartesi, perşembe günleri de onu oruçlu görüyoruz. Onun gibi mi tutacağız yoksa bir değişiklik var mı? Peygamberimiz orucu şöyle tarif ediyor. Tan yeri ağarmaya başlayınca yemekten içmekten ve cinsel ilişkiden uzak durursun. Gün batana kadar Allah rızası için kendini bu saydıklarımdan alıkoyarsın. Güneş batınca orucu açmak için acele etmek gerekir. Tan yeri ağarana kadar bu saydıklarım serbesttir. Oruca başlamadan önce bir şeyler yemek gerekir. Bu insana kuvvet verir. Peygamberimiz sahur yemeğinde ayrı bir bereket olduğunu da söyledi. Hmm, demek öyle. demek, demek öyle. öyle Unutarak yiyip içmekten dolayı oruç bozulmaz Aklına gelince yemeği keser orucuna devam edersin Ancak bilerek ve bir mazeretin yoksa orucunu bozmamalısın Çünkü Ramazan'a erişen her mümin onu oruçla geçirmek zorundadır Zaten hasta olanlara müsaade edilmiş Yolculuk sıkıntısına da katlanmak kolay değil Günlerce güneşin altında yol aldığımız oluyor O zaman da serbestiz Sonra tutmak şartıyla tabi Şaban ayındayız. Ramazanın girmesine birkaç gün var. Ailelerimizi haber verelim. Duymayan kalmasın. Allah senden razı olsun. Ne güzel bir haber getirdin bize. Allah hepimizden razı olsun. Aklınıza takılanları Resulullah'a sorarsınız. Hadi işlerinizi bitirin de ikindi namazına yetişelim. Kalkın bakalım. Hadi işleri yoluna koyalım. Hadi. Hadi. Biz. Hadi gelin. Hadi, namazına Be Be Oğlum Enes'im Hoş geldin Hoş bulduk anne Anlat bakalım Resulullah nasıldır afiyette midir? Elhamdülillah anneciğim Resulullah iyi Sen nasılsın? Oruçlarını tutabiliyor musun? Tabii ki anne Bugün üçüncü günüm Tamamını tutacağım inşallah Aferin benim oğluma Hem biliyor musun İki gecedir Resulullah'la özel bir namaz kılıyoruz Öyle mi? Nasıl bir namaz bu? Yatsı namazı değil herhalde Değil tabi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 Dolayısıyla peygamberimiz daha çok ibadet ediyor Aslan oğlum benim Annesine ne güzel haberler getiriyor Babana söyleyeyim akşam biz de gelelim mescide <gülüyor> Peygamberimiz ilk teravih namazını kıldığında Orada bulunan Müslümanlar da arkasında namaz kılmış Ertesi gün bunu duyan müminlerin katılımıyla Cemaatin sayısı artmıştı Üçüncü günse neredeyse tüm mescit dolmuştu. Herkes heyecanla Resulullah'ın çıkıp namaz kıldırmasını bekliyordu. Hz. Ayşe evinden mescitteki kalabalığın sesini duyuyordu. Ya Resulallah! Mescit dolmuş, sizin çıkmanızı bekliyorlar. Peygamberimiz bunun farkındaydı. O gece evinden çıkmadı. Ve bunun bir hikmeti vardı. Sabah namazından sonra cemaatine şöyle dedi. Biliniz ki sizin dün gece burada toplanıp, Teravih kılmak için beklediğinizi gördüm Beni sizin yanınıza çıkmaktan alıkoyan şey Ancak bu namazın size farz kılınması korkusudur Eğer bu namaz size farz kılınırsa Yapamadığınızda günaha girersiniz Bunun için yanınıza gelmedim Siz onu evinizde kılınız Farz namazların dışındaki namazları evde kılmanız daha faziletlidir Böylece Müslümanlar teravih namazını evlerinde kılmaya devam ettiler bu, Hazreti Ömer devrine kadar böyle devam etti Ramazan ayı mübarek bir aydı Resulullah'ın Ramazan ayının bereketiyle ilgili müjdeleri Ashabın arasında kulaktan kulağa yayılıyordu Selamun Aleyküm Ve Aleyküm Selam Nereden geliyorsun böyle? Ayşe'ye uğramıştım Bu arada Allah Resulü'nün sohbetini dinledim Öyle mi?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 her oruçlunun iftarını açtığında reddedilmeyen bir duası vardır Ne büyük talih Peygamberimiz akşam namazını kılmadan önce birkaç taze hurmayla eğer yoksa kuru hurmayla iftar ediyormuş O da yoksa birkaç yudum suyla orucunu açıyormuş Sonra namaza duruyormuş İftarda acele etmenin hayırlı olduğunu söylüyormuş İftar ederken de şöyle dua ediyormuş Allah'ım senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım Biz de böyle dua edelim Peygamberimiz geçen akşam saat bin Ubade'nin davetine icabet etmişti. İftarda kendisine ikram edilen ekmekle zeytinyağını yedikten sonra şöyle dua etti. Sofranızda oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi iyiler yesin ve melekler size rahmet dilesin. Oruçluya iftar ettiren kişi onun sevabı kadar sevap alırmış. Sofranızda oruçlular iftar etsin. Ne güzel bir duaymış bu. Öyle. Bunlardan mahrum olmamak için... Peygamberimizin yanına dönüşümlü olarak gitsek de, birbirimize haber getirsek ne dersin? Neden olmasın? Benim her gün fırsatım olmuyor. Sen gidebildiğinde ben kalır, işlerimizi hallederim. Ben gidebildiğimde de sen kalırsın. Gelince sana duyduklarımı anlatırım. Anlaştık. Yarın ben giderim inşallah. Nahlede Kureyş kervanının mallarının ele geçirilmesi Mekkelileri tedirgin etmişti. Bir gün peygamberimizin halası Atike bir rüya gördü. Ve bu rüyayı endişeyle gidip kardeşi Abbas'a anlattı. Kardeşim, bu gece gördüğüm rüya beni çok sarstı. Hayırdır abla? Başımıza bir musibet gelmesinden korkuyorum. Ne gördün? Bir adamın feryat ederek Mekke'ye girdiğini ve üç gün içinde öldürüleceğiniz yerlere gidin dediğini gördüm. Bunu üç defa tekrarladı. Dehşet içindeydim. Sonra yüksekçe bir yerden bir kaya yuvarladı Kaya paramparça oldu Ve Mekke'de onun parçalarından isabet etmeyen ev kalmadı Bu önemli bir rüya Güvendiklerimizden başkasını anlatmayalım Abbas rüyayı güvenilir bulduğu arkadaşlarını anlattı Ancak bir gün sonra Ebu Cehil kendisine sataştığında Rüyanın dilden dile dolaştığını anladı Ey Abbas! Sizin erkeklerinizin peygamberlik iddiası yetmiyormuş gibi